yuva yıkmanın ahiretteki cezası nedir? çok büyüktür soruyu nasıl, sorarken zaten nasıl ifade edelim yani efendim yani bir kadının bile eşinden ayrılmasında onun vebali var adam hanımını boşuyorsa orada vebali var ''Ebgadu'l Halali ilallahi attalaku'' yani talak helal ama ona rağmen bile Allah Teala'nın ona bir buzu var buyuruyor yani Heraller içinde Allah Teala en ziyade buuz ettiği nedir? Talaktır. Eğer dışarıdan birileri söz taşıyorlar vesaire bir aile yıkıyorlarsa, Allah Teala o yıkmanın acısını bir kısmını dünyada onlara tattırır. Am bahkisi nerede olacak? Ahirette olacak. İnsanlar yaptıkların bir kısmını dünyada çekecekler küllü nefsin zaiqatu'l-maut ve inna ma tuvffawna ucurukum yawmı bakiye ahirette olacak. Allah Teala bu tür insanların şerlerinde, Müslümanların evlerini, ailelerini muhafaza buyursun. Amin. Çok büyük bir veba.